Bismillahirrahmanirrahim. Asır suresi Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden üçe kadar asra and ki muhakkak insan hüsrandadır. Ancak iman edenler ve salih amel işleyenler üstesnadır. Biz de birbirine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler. Asır içinde oğlunun hayır veya şer yönünde hareketlerinin gerçekleştiği zamandır. Rabbimiz Suhan-ı Hüveteala asla kasem ederek insanların helak ve hüsranda olduğunu ancak iman edip salih ameller işleyenlerin bundan müstesna olduğunu bildiriyor. Böylece kalplerinde iman edip, organlarıyla salih amel işleyen müminler hüsrandan istisna edilmektedir. Bir de birbirlerine hakkı tavsiye edenler, emirleri yerine getirip yasakları terk edenleri terk etmekleri haktır. Ve sabrı tavsiye edenler, musibet ve kadere sabredenler, kendilerine maruf emredip münkerden nehy dinlerini verdiği rahatlıklara dayananlardır. Allah bu surenin faziletiyle bizleri faziletli kılsın. İman edip salih ameller işleyenlerin arasına bizleri de kalsın, Şirkin, küfrün, fıskın her türünden bizleri uzak kılsın. Elhamdülillahi Rabbil alamin.